Ve yüzünü bir örtüyle örtüyordu. Çünkü kim ona baksa ölüyordu. Hanımı ona dedi ki, 40 yıldır sana yönelmişim. Beni de bir nazar, bir bakışla faydalandırsan ya. Bunun üzerine Musa aleyhisselam örtüyü kaldırdı. Yüzündeki güneş gibi nur hanımını kaplayıverdi, gözleri kamaştı. Hanımı derhal kendi yüzünü elleriyle kapadı ve Allah için secdeye vardı.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 Halbuki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Cenab-ı Hak'la Miraç'ta Sidretül Müntehan'ın da ötesinde Kuran'i beyanla Kabe kavseyni ev adna birleştirilmiş iki yay arası kadar hatta daha yakın olarak tavsif edilen bir vuslat hanında ve müşahede nimetine ermişti. O halde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de niçin Hazreti Musa aleyhisselamdaki gibi bir tesirizi görülmediği hususunu, ehlullah Hazaratı şu şekilde izah ederler: Hazreti Musa aleyhisselam o halleri yaşarken telbin sahibiydi. Peygamber Efendimiz aleyhisselatu vesselamsa temkin sahibiydi. Telbin, temkin'e ulaşma yolunda geçirilen değişik haller, bir halden ...diğer bir hale geçiş. Temkin ise, istikamette derinleşmek, sabitleşmek, ...hakka erme halinin gönülde karar kılarak, makama dönüşmesi demektir. Şöyle ki, Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ...daimi bir müşahede huzurundaydı. Miraçta sadece bir huzurdan diğer bir huzura, ...ve bir müşahede keyfiyetinden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 Cenabı Hakk'ın Ya Musa sen beni göremezsin hitabını da işari olarak şöyle tefsir etmişlerdir. Ya Musa sen mevcut oldukça yani sen bende fani olmadıkça ben senin için gizliyimdir. Şayet sen bende fani olursan ben sana aşikar olurum. Yani semada güneş varken nasıl yıldızlar gözükmüyorsa Denize ulaşan bir dere onda nasıl kayboluyorsa, bir taş göze sürme olarak çekildiği zaman nasıl kendinde taşlıktan bir şey kalmıyorsa, bir buğday tanesi vücuda gıda olarak girdikten sonra nasıl buğdaylığını kaybediyorsa, Allah'ta fani olanın da izafi ve türabi vücudu manen kaybolur, kendisine yabancılaşır. Nitekim Mevlana Celaleddin-i Rumi, nefsin esaretinden kurtulmak için büyük bir iştiyakla ölüm anını bekledi. O ana, şebi aruz, dün gecesi dedi. Hallacı Mansur da daldığı manevi sekir halinde, ''Dostlar, beni öldürünüz, zira benim kurtuluşum ölümümdedir.'' dedi. Yaşanan bu hale tasavvufta, vahdet-i vücut,